Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel Edebiyatında bugün konuğumuz Algan Sezgin Türredi. Hoş geldin Algan. Merhaba. Uzaktan geldin İzmir'den. Evet. <gülüyor> Algan Sezgin Türedi 1968 yılında Erzurum'da doğdu. Sembeniva Lisesi'ni ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi grafik bölümünü bitirdi. Kendisi uzun yıllardır e, sadece yazarlık değil aynı zamanda çevirmenlik de e, yapıyor. İlk kitabı Katilin Şeyi 2006 yılında yayınlandı. Katilin Meselesi 2007'de, Katilin Uşağı 2010'da, Katilin Şahidi 2013'te. Ve Maktül'ün Şansı 2014 yılında yayınlandı ve e, tüm eserleri şu anda April yayınları tarafından evet. yayınlanıyor e, Algan Sezgin Türedi'nin. Şimdi biraz e, aslında e, şeyle başlayabiliriz belki e, diye düşündüm. Biz ilk defa bir polisiye aslında doğrudan polisiye, yazdı, e, polisiye yazdığını hem kendisi kabul eden, <gülüyor> <gülüyor> bazen öyle bir şey de olabiliyor biliyorsun. Evet, evet. E, bir polisiye yazarını e, konuk ediyoruz. O yüzden aslında biraz polisiye ile başlayalım e, diye düşündüm ben. Mesela e, hani normalde benim hiç sormadığım bir şey yazarlara. Fakat sana sormak istiyorum çünkü benim de özellikle likle ilgilendiğim bir şey biliyorsun polis diye yani seni polisiye yazmaya ne itti onu çok merak ediyorum. Beni polisiye yazmaya ne itti <gülüyor> eyvah bu en zor sorulardan bir tanesi <gülüyor> beni polisiye yazmaya e, herhalde polisiye sevdam itmiştir. Hmm, değil mi? Ee, aslında polisiye yazmak gibi bir amacım yoktu işin aslı yazmak Hı -hı. gibi bir amacım eskiden beri yoktu Hı -hı. ya yazıyordum bir şeyler ama onu ciddi e, bir yazar olarak Hı hı. E, yazma kısmına e, hiç, hemen hemen hiç aklımda yoktu aslında. Hı hı. E, i̇şte karaladığım şeyler vardı. Hı hı. E, eşim ve birkaç arkadaşım gördükten sonra ya işte yapıyorsun sen yapsana hı hı. böyle şeyler. Yazsana kısmına geldi. E, bir iki teşvikle vesaireyle işi ciddi yapmaya başladım. Polisiye hı. Ee, dedim ki polise yazmak hakkımda yoktu. Hatta esas benim sevdam bilim kurguydu. Bilim kurgu yazmak istiyordum. Fakat e, yani böyle şeyler nasıl açıklanır bilmiyorum. Hı hı. Bir yerden çıktı geldi poliseye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ta tabii çok seviyorum poliseyi elbette. Evet. Ee, yani ortaokuldan beri e, polisiye kitapları okumuşumdur ama yani birinci sevdam diyemem. Hı hı. Ee, öyle denk geldi. Evet. ...başka da bir açıklamasını bulamıyorum açıkçası. Tabii doğru. Ee, ama baktım oluyor yani yapabiliyorum. Evet, e, yapabildiğimi... Hı -hı. E, ...benim dışımda fikrine... E, ...görüşüne, zevkine çok saygı duyduğum... ...birkaç kişi daha söyleyince... ...aa belki olur belki bakalım bir deneyelim... ...bakayım gibi Hı -hı. yazmaya başladım ondan sonra. Yok, gayet iyi olmuş. Şimdi seninle de eskiden beri konuştuğumuz bir şey var. Yani polisiyede aslında en temel unsur kurgu. Hı -hı. Yani çünkü polisiye... E, ...diğer edebi türler içerisinde herhalde kurgunun en sağlam olması gereken türlerden birisi. Ve yani Türkiye'de de yazılmış polisiyelerde yine bu da senin daha önce konuştuğumuz şeylerden birisi. Kurgu nedense çok es geçilen bir şey. Evet. Ee, evet. Fakat senin kitaplarında şöyle bir şey var. Ee, senin de tabii ki işte iki kahramanın var zaten Vedat ve Tefo. <gülüyor> Onlar öne çıkıyormuş gibi görünmesine rağmen arkada tıkır tıkır işleyen bir kurgu var. Ve e, bu, bunu ben çok önemli buluyorum gerçekten çünkü o kurguyu hiç es geçmiyorsun genelde bizde çünkü şeydir hep kahramana çalışırlar evet. ve o karakterin mümkün olduğunca öne çıkması e, arka taraftaki aksaklıkları da aslında şey yapar boyar bir taraftan da okurun okurken ama sen de öyle değil yani bu, bu bunun nasıl yani ayarlıyorsun çünkü bir taraftan çok e, Nasıl diyeyim, e, kahramanlar akılda da kalıcı. Hani onları kendimize Yok, çok yakın evet. da hissediyoruz ama e, bu bu önemli bir şey bence. Bu nasıl işliyor o kurgu arkada ve bu bizim gözümüzü nasıl boyamıyor bu karakterler? <gülüyor> Vallahi bütün sorular en zor yerden geliyor. <gülüyor> ben bunları hiç hocam. <gülüyor> Şimdi e, sağ olun çok teşekkürler. E, açıkçası e, edebiyatın kuramsal kısmıyla ee, çok bağlantım yok, çok bilgim yok çünkü. İyi bir okur Ay, sayıyorum Allah. kendimi. Ee, Hı -hı. Çok kitap okurum, evet doğrudur. Herhalde okuduklarım bir şekilde e, iyi kitapların e, kurgu yapıları Hı -hı. bilinçaltıma mı yerleşti artık? Ne, ne demeli onu bilemiyorum. Bilerek, kastederek iyi bir kurgu yapmaya kalkmadım. Hı -hı. Oturup kurgu üzerinde hiç düşünmedim Hı -hı. yazarken. Fakat e, kısmetliyim herhalde bu konuda. Hı -hı. böyle bir e, kurgu yapabilme duygun var belki bilemiyorum Hı -hı. Yani hangisi bunun açıklamasıdır ama hani bilinçli olarak şöyle e, oturup plan yapıp yazan yazarlardan değilim Hı -hı. E, Not almam Hı -hı. E, bir kenarlara bir şeyler işte karalayıp şur şuraya gitsin bu buraya gitsin diye hayır oturup yazıyorum ben başlıyorum yazmaya yani, tabi kafamda kabaca bir konu Hı -hı. oluşuyor e, ama Dediğiniz gibi polisiyenin yapı itibariyle bir takım şeyleri, e, bir takım unsurlarının, hı hı. E, ayaklarının yere basması gerekiyor. Evet, kesinlikle. E, yoksa yani polisiyenin okuru çok ciddi okurdur ve e, hı hı. adamı döver yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Haklı olarak döver. Ben de olsam ben de döverim çünkü aynı şey. E, kurgusunda açıklar bulunan, hatalar bulunan, e, olgularını yerine tam oturtamamış. ...kitaplarda ben de aynı... ...öfkeye hı hı. kapılıyorum okur olarak. Hı hı. Ee, ona evet ona dikkat ediyorum ama... ...nasıl dikkat ediyorum? Kitapın e, genelini bir... ...hallettikten sonra iç, içindeki... E, ...mantı... ...çünkü sonuçta mantığa dayanmak zorunda polisiye. Evet. Mantık hatası... ...olmayacak şekilde hesaplamalar yaptığım... ...oluyor işte ne bileyim. E, bir olay yerinde, bir... E, ...cinayetin işlenişinde... E, ...mantığa aykırı hiçbir şey olmaması için... Hı hı. E, ...matematik dahil hı hı, her türlü hesabı yapıyorum elbette. Ama e, bunu kitabın edebi anlamda genel kurgusunu bilinçli yapıyorum diyemem. Hı hı. O kendiliğinden bir şekilde oluşuyor. Ben ilk başladığım zaman... E, ...benim eşim de edebiyat mezunudur. E, Amerikan Dili Edebiyatı mezunudur. Buradan Sibel'e de bir selam gönderelim <gülüyor> o zaman. biz e, dinliyorsa eğer. <gülüyor> e, o bana şey söylemişti. Sen bilinç akışı tekniği kullanıyorsun demişti. Hı hı. Ben de o ne ya? <gülüyor> çünkü o zaman e, yani bilmiyordum sayeden. Yani o saklayacak değilim. E, ama evet öyle bir e, yazı yaz, yazma tarzım var. Başlıyorum oturuyorum yazmaya. Ondan sonra geri dönüp Aa işte bak şurada şu şuraya oturmamış görüp hesap işine girişiyorum. Ama genel anlamda e, teşekkür ederim. İyi bir iyi kurgular yaptığımı söylüyorsunuz. Hı, hı. E, o galiba biraz e, yetenek. Yetenek bir de e, bence şey de önemli. Yine bu en çok kurguyu aksatan şeylerden birisi de... E, ...polisiyelerde çok fazla tesadüf olması. O da çok can sıkıcı oluyor bir süre yok. sonra. Ama sende en az. Hatta neredeyse yok dinilecek kadar. Yok bir... denecek kadar az. Ona evet, dikk dikkat az ediyorum. Çok az tesadüf. Çünkü, e, çünkü şimdi tesadüf diye bir şey var hayatta. Evet. Ama yani bunu açıklamasını yapmak... Yani işte e, olasılık e, Hı -hı. teorileri vesaire bir sürü e, Hı -hı. bilimsel açıklamaları Hı -hı. yapılmaya çalışılıyor. Hı -hı. İşte, yani, kuantum fiziğini çözemiyoruz sonuçta. Yani, Hı -hı. En azından ben anlamıyorum. Tabii <gülüyor> <gülüyor> ben de anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şeyler bir şeylere bir şekilde e, denk düşüyor. Hı -hı. Ama onun hesaplanması bizim boyumuzu aşıyor şu anda en azından aşıyor. E, o yüzden de e, havada kalan bir, yani bir işi... Deus ex machina ile çözmek istemiyorum. Hı hı. Bunun doğru olmadığını ve e, bir anlamda eğer e, metin onu gerektirmiyorsa, hı hı. yani özellikle bir e, dış müdahale hı hı. kim yerde işte ilahi müdahale denilebilir, kim yerde tesadüf denilebilir. Bunları metinin özellikle bunu gerektirmiyorsa, benim yazmaktaki amacım o değilse, hı hı. kullanmamayı tercih ediyorum. Hı hı. E, ve bunu da çok e, mantıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii. Çünkü sonuçta e, polisiye edebiyatın bir kolu olarak. ya Edebiyat sonuçta. Yani. Tabii ki. Kol, yani kolu evet. bacağı olması fark etmiyor. Doğru, Ve bir şey anlatıyorsun. Anlattığın şeyin kendi içinde gerektirdiği bir takım uygulamalar var, kurallar Hı -hı. var. Yani katı olanları var, katı olmayanları da var. Bunlara uymak zorundasın. Tabii. O yüzden de yani işte tesadüfen İki insan yolda karşılaşır elbette tesadüfen karşılaşabilir ama o tesadüfe giden hı hı. E, olayları da açıklamakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii ki. Açıklayabilirsem ve gerektiriyorsa Metin kullanırım ama gerektirmedi şimdiye kadar hı hı. kullanmadım. Evet bir de zaten şey de var bu tesadüf unsur işin içine girince hani o sürükleyiciliği arttıran merak ve heyecan da tamamen ortadan kalkıyor. E tabii biraz için kolayına kaçmak oluyor evet, aslında. Evet aynen yani, kolayına kaçmak. Dediğim ee, gibi ama öyle bir şey amaçlanıyorsa da yapılır. Tabii. Yani hayatın hı hı. E, tesadüflerle bağlantısı anlatılıyorsa da hı hı. bunu yapmakta bir sakınca yok. Tabii. Ama e, hiç konuyla ilgisi yoksa evet. ve bir yere çözüm... Çünkü sonuçta e, yazar... Ee, bir muam, polise yazar, bir muamma yaratıyorsa hmm. o muammayı önce kendisi çözmek zorunda. Tabii, doğru. <gülüyor> kendisi çözemiyorsa başkasının kahramanının çözmesini bekleyemez elbette. Tabii, doğru. O anlamda da e, işi e, hmm. çünkü çok tık tıkanılan yerler oluyor bu işlerde. Hmm. Her edebiyat eserinde aynı şey hmm. geçerlidir. Ben o Pamuk'un bir e, röportajında e, bir karakterinin kapıdan dışarı günlerce çıkamadığını söylediğini biliyorum. Hmm. Ki doğrudur bu. E, ama bunu tesadüfle geçitirmeye çalışmak, kolaycılığa kaçmak e, çok yakışık alan bir şey değil. Tabii, doğru. E, şimdi biz ikinci bölüme geçmeden önce bir ara veriyoruz. Hmm, ne çalalım bugün, ne istersin? Olan ne isterim, e, her şey mümkün mü? Tabii, her şey mümkün. Her şey mümkünse o zaman e, Stiliden'den Deacon Blues isteyeyim. Peki. Just the So I'm Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Algan Sezgin Türedi ile birlikteyiz. Ee, şimdi en çok kurguyu konuştuk ilk programda. Biraz tabii yine kurgudan devam edeceğiz ama... şimdi ...senin kahramanlarından e, e, zaten bir tanesi anlatıcı. yani hı hı. Ve dolayısıyla anlatıcının konumu da çok önemli evet. senin için. Evet. Yani bu konum niye bu kadar çok önemli? Evet. Neden öyle bilmiyorum ama hı hı. bana e, üçüncü teki şahıstan anlatmak çok zor görünüyor. Hı hı. E, anlatım tarzımdan dolayı olabilir o. Hı hı. E, birinci teki şahıstan işte anlatıcının kendi ağzından e, hı hı. ve gözünden anlatmaya çalışıyorum. Bunun bir de amacı var tabii. Hı hı. E, belli bir bakış açısına belli bir karaktere sahip bir insanın... E, dünyayı algılamasını göstermeye çalışıyorum ve e, hı hı. kurguladığım, yarattığım karakterin e, e, polisiye kalıbı içinde özel destekliğe başlayıp e, bunu öğrenirken bir yandan da e, kendi karakterinin getirdiği bir takım hı hı. özellikler ve geçmişinden bir takım özelliklerle beraber e, hayatı tanımasını ve e, bir anlamda olgunlaşmasını da anlatıyor benim e, hikayemde e, ve Sonuçta kendi gözünden anlatıyor. Ee, mesela ben e, geçenlerde bir e, blogda bir okurun şöyle bir eleştirisini gördüm. E, i̇şte e, kitaplarımda kadın karakterlerin e, yeterince işlenmediğini hmm. e, söylemiş hmm. sevgili okurum. E, e, evet işlenmiyor çünkü anlatan kişinin bakış açısı öyle. Hmm. E, onu söylemeye çalıştım hep. E, ve e, yapmaya çalıştığım şey yazarlığın benim... E, püf noktası olduğunu düşündüğüm bir şey var roman yazmanın. Ee, onu da kendim bulmadım elbette. Ursula Le Guin'in hmm. bir e, sözünden yola çıkarak e, yazar, roman romancının işi yalan uydurmaktır. Hmm. E, evet. Bizim yaptığımız şey yalan uydurmak. E, ve e, bu yalanı e, bir takım gerçeklerle, doğrularla e, okunur, anlaşılır ve inanılır kılmaya hmm. e, çabalıyoruz. Öykü anlatıyoruz sonuçta çünkü. Uydurma, öykü anlatıyoruz. Burada püf noktasının e, ...bütün yazarlar için böyle olması gerektiğine inanıyorum. Ben dürüstlük olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani kendine karşı, anlatacağın şeye karşı, hı hı. E, yaptığın işe karşı dürüstlük olması gerektiğini düşünüyorum. E, o anlamda da benim e, anlattığı yapan kahramanım Vedat. Hı hı. E, iyi niyetli, iyi yürekli bir insan... Ama e, bir sürü eksiği var ve o eksiklerinden kaynaklanan da bir dünyaya bakışı var sonuçta. Hı hı. E, o bakış açısı çevresinde anlatıyor. O yüzden de e, bir şekilde bir rol yapıyor. Hı hı. ve bir yani Ben bir rol yazıyorum o anlamda. E, Bunun da %90'ı yalan hı hı. sonuçta. Çünkü uydurma. Hı hı. Ama o uydurmanın gerektirdiği e, kendi tecrübelerinden, kendi hayatından bildiğim bir sürü şeyde İşin doğruları ve dürüst tarafları olarak e, konuya katarak e, hı hı. anlatmaya çalışıyorum. Bir kişinin hı hı. bakış açısından bir e, hem hayatı hı hı. güncel bir takım olayları, e, insan davranışlarını beraberinde polisinin hı hı. içinde e, işleme, işlemeye çalışıyorum ki zaten yani polisin de işi aşağı yukarı budur diye düşünüyorum. E, i̇nsan davranışları sebepler sonuçlar. Ee, ve beraberinde Hı -hı. toplumsal hayat tabii. güncel olaylar herhangi şeyler Çok ince. vesaire Hı -hı. şimdi de şey de var seninkisi bir e, dizi Hı -hı. yani Vedat ve Tefo'nun evet. maceralarından oluşan bir dizi ve işte şimdilik beş kitapta bu ama Hı -hı. devam edecek inşallah emin ediyoruz <gülüyor> Şimdi bu da neden seri yazmak istedin? Çünkü işte uzun yıllardır devam eden bir başkomiser Nevzat serisi var. İşte Hı. Ahmet Ümit'in. E seviyorum ben. E seri Hı? Serileri seviyorum. E bir kahramana... Hı -hı. Ee, bağlanıp o kahramanın sonradan başına neler geldiğini düşünmek çok hoşuma gidiyor ee, Hı -hı. İşte bir kitabı okuyorsun Hı -hı. bitiyor onlar ermiş muradına e, Muradına ermiş de sonra ne olmuş <gülüyor> Nasıl olmuş ben, ben, Benim öyle bir merakım var yani sev, Hı -hı. sevdiğim kahramanların sonradan başına neler gelebileceğini Hep hayal ederim ve düşünmek isterim hoşuma da gider ee, Bir sonraki maceralarını görmek de Tabii. bana zevk veriyor İşte e, dizi filmler olsun e, Hı -hı. böyle dizi hikayeler olsun e, Dizi kahramanlar olsun bana çok zevk veriyor. Bir Sherlock Holmes bir tek kitapta kalsaydı üzülürdüm herhalde Tabii, yani. Tabii hepimiz çok üzülürüz. <gülüyor> yani, <evet. gülüyor> bunu gibi. O yüzden e, dizi yazmak ve e, evet yani sonuçta bir e, hayatı e, araştırıyorum aslında. Hı -hı. Yani 35 yaşında dedektifliğe Tefli'ye başlayan e, işte belli karakter özellikleri sahip bir e, adam ve onun arkadaşı ikisinin başından geçen şeyleri e, tek kitapta bırakmak istemedim yani. Ben, Tabii Doğru. bir de yine bu serinin en dikkati çeken özelliklerinden birisi mizah mizah Hı -hı. çok etkili zaten konuşmalarında e, ve hatta bazen dil yani o mizahın kendisi evet. daha öne özellikle çıkarılıyor sanki Hı -hı. E, gibi Hı -hı. geldi bana e, bir onu konuşalım bir de bu kitapların başlangıçlarını konuşalım istiyorum bir de son olarak tamam. bu enteresan başlangıçlar <gülüyor> teşekkür evet. ederim evet. Mizah ben çok önemsiyorum ve çok seviyorum. Mizah e, hı hı. E, karanlıkların hı hı. parçalanmasını sağlayan unsurların en başında geliyor bence. E, çünkü e, sanatın birinci işlevi hı hı. bana göre herkes katılmayabilir. E, eğlendirmektir. Eğlendirmekten kastım ile güldürmek de değildir. Hı hı. E, ağlatmaktır. Yani bir... E, ...sanat eserini tüketirken... Bu, ...sanat eseri sizi bulunduğunuz yerden... ...bulunduğunuz andan... E, ...koparıp başka bir yere götürebilmesine... ...eğlence ediyorum ben. Hı hı. E, Doğru. Gülmek de bunun bir parçasır. ve Ben mizah, zaten mizah dergileriyle... ...çocukluğumdan itibaren büyüdüm. E, çizgi romanlarla ve mizah hı hı. dergileriyle büyüdüm. E, ve e, gülmeyi de çok seviyorum sonuçta. Güldürmeyi de. Güldürmeyi de <gülüyor> çok seviyorum. E, benim güldüğüm şeylere herkes... ...ya da çoğunluk gülebiliyorsa... ...ne mutlu bana... E, hı hı. ...dilin de bu anlamda... ...dil çok... ...muazzam bir şey... E, ...tanımlamasını ben yapamıyorum şahsen... ...ne oldu? Hı hı. işte canlı varlıktır, şudur budur... ...bir sürü şey söyleniyor... E, e, evet. ...kişinin kendisine ait olan bir şey... ...dil... Evet. Hı hı. ...ve e, hoyratça, şımarıkça... ...kullanabileceği bir şey... Hı hı. E, ...ve... E, o, ...o açıdan da çok... E, ...ilginç yönleri var... Hı hı. E, ...bir sakız gibi çiğneyebilirsiniz... ...bir hmm. e, süs gibi duvara asabilirsiniz... Hmm. E, ...isterseniz dövebilirsiniz... ...isterseniz hmm. <gülüyor> sevebilirsiniz... ...ne isterseniz onu yapabilirsiniz... E, e, ...böyle bir e, malzemeyi... E, ...kullanırken... ...bir kere çok büyük zevk alıyorum... ...büyük haz duyuyorum... E, hmm. ...ve iyi kullanmaya çalışıyorum... E, ...kendime göre... Hmm. ...kimisi gel geçer... ...kimisi henüz yerleşmemiş bir takım doğrularım var... ...o doğruları hmm. uygulamaya çalışıyorum... E, ...bunun içine mizah sokmak da... Yani, bir kere öğrenmenin en hı hı. kolay yolu eğlenerek öğrenmektir. Bu hı hı. gayet kanıtlanmış bir şey sonuçta. Hı hı. E, hı hı. Televizyonda, internette, evet. şurada, burada bir sürü çocuk bir sürü şeyi e, oralardan öğreniyor. Hı hı. Neden oralardan öğreniyor? Çünkü eğleniyor onu yaparken. Hı hı. E, o yüzden de okuma zevki vermek adına mizahın, zaten mizah dediğim gibi hayatımın her yerinde yer hı hı. alıyor zaten. Hı hı. E, okuma zevkini vermek adına da mizahı kullanmayı seviyorum. Bir de yani çok kısa, çünkü çok fazla zamanımız kalmadı. Bir de bu kitapların başlangıçları çok ilginç. Ki en ilginci bence bu Maktur'un antre bölümü. Hı hı. Diğerlerinde de öyle mesela 49. bölümüne başlıyor. Evet. Örneğin Katil'in şeyi. Evet. E, bu, bunu neden tercih ettin? Yani, i̇lk defa Katil'in şeyini de yaptığım zaman çok özentilikten de o. E, şey, o dönemde o dönemde Galiba e, tabii pulp fiction çok etkisinde kalmıştım. E, o da böyle bir e, hikayenin başı sonu Hı -hı. döngüsel evet, bir anlatım evet, vardır. Hı -hı. E, öyle bir şey yapmak istedim. Aradan bir parça bir bölümü alıp en başa koydum. Hı -hı. E, o bölümde işte e, kitabın e, anlatacağı Hı -hı. E, olayın bir kısmını işte biraz esrarengiz bir şekilde ortaya koyuyordu. Hı -hı. Daha sonrakilerde e, de benzer şeyler katilin meselesinde yaptım. Hı -hı. Onda bir e, halüsinasyon sekansı hı -hı. yazdım. E, gene olayın hı -hı. girişatını anlatan bir şeydi. E, Katil Uşağı ve Katil Şahin'de yapmadım onları. Hı -hı. Maktül'ün şahısında ise Maktül'ün şahısının özel bir tarafı var benim için. Zaten evet, o e, o, Katil'in serisinin dışında, hı -hı. Se serinin se içinde hı. ama e, İsmen dışında kalıyor. Çünkü e, o kitabı başında da yazdım ben. E, çeşitli sebeplerle, çeşitli ülkemizin yaşadığı hı hı. büyük acılar içinde e, hı hı. can veren e, gençlere hı hı. E, hitaben e, böyle bir şey belki haddim değildir ama yapmaya çalıştım ve onun başında da e, bir e, antre antre kısmı yazdım e, bir şiir e, serbest vezin diyelim hı hı. ona çünkü şiir gibi bir iddiam yok e, şeklinde bir e, Homerosvari evet. e, ve hem yazarın derdini hem günün Hı. sıkıntısını atmaya çalışan bir giriş yazmalı. Evet. Gayet güzel hepsi de. Ee, Algan maalesef bize ayrılan süre bugün doldu. Maalesef. <gülüyor> çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi biz okurlarımıza ve yani okurlarına ve dinleyicilerimize yazarımızın okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz. Ee, bugün neyle veda edelim? Ben antreye okuyayım. Peki. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Anlat Eyperi, anlat Vedat Namdar özentiği. Anlat bana o dangalağın başına gelenleri. Anlat nasıl soyundu bu Teres? Önce düzüne, sonra gıllı gışlısına, yazının ta 45'inde. Nasıl özendi edebiyatın en üst seviyesine ve zır cahil cesaretiyle nasıl bindi, ayaklarını yalaması gereken Homeros'un, ayak tırnaklarını öpmesi gereken Vergilius'un ve dahi ayak parmakları arasında kirleri temizlemesi gereken Dante'nin sırt çazlarına. Anlat bak, ant verdim, iki elim yakanda kalır. Anlat. Hiç ve gram ve zere çekinmeden, nasıl hırsızlık yaptığı ustalardan, sanki anlarmış gibi anlatılanlardan. Anlat şunu sıktığı palavraları, üstüne bir de 40 desen 90, 90 desen on yalanı nasıl salladığını hiç utanmadan. Pek uyanık, pek çakal ya hesapta, uyak bilmez, ölçü bilmez, ayak bilmez, ayak çeker ardını getiremez ya, bir de üstüne acındırır kendisini satırlarda. Fakat işte ne yaparsın, güzel laftan anlayan, aklını kullanan kalmadı fazla. Sene dünden sonra bugün, memleket delirdi, dünya delirdi. Hem bak lirim modası da geçti. iPod mu ne öyle bir şey var. 3G var 4K var bilmem ne var. Face var tweet var. Var oğlu var.